Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Aziz kardeşlerim ve imanla Allah demekle Muhammed demekle sallallahu aleyhi ve sellem şereflenmiş kardeşlerim Rabbim hepimize Kur'an'la yaşamak Kur'an'ın emirlerini uygulamak ve Kur'an'ın şefaatiyle dünyada kabirde ve sıratta rahat etmek hepimize bize ailemize çocuklarımıza ve soyumuza bütün müminlere nasip etsin bunu bize kolay etsin çünkü Kur'an iman edeni olmak onun nimetlerinden istifade etmek demektir insanın hani eskilerin deyimiyle iki eli kanda bile olsa hani mutluluk hissedeceği anlar olur ya Allah onlardan razı olsun Ashab-ı kiram işte bu lezzeti yaşadılar yani iki elleri kanda iken bile Kur'an'dan bildikleri bir ayet bir sure onlar için huzur kaynağı oldu azap çektiklerini zannetmediler işkence altında olduklarını zannetmediler Rablerini kendileriyle beraber hissettiler Kur'an'ın dünyadaki nimetlerinden birisi de budur Rabbim bize de bunu nasip etsin bütün içtenliğimizle ve hasretimizle bu duayı yaparız Kardeşlerim Kur'an'ımızın 9. cüzü eski ümmetlere ait özellikle de Musa aleyhisselama ait konuları derinlemesine alarak başlıyor 9. cüzü Kur'an-ı Kerim'in Musa Aleyhisselam'ın Yehudilerden çektiği Yehudilerin ki Musa Aleyhisselam Yehudilerle akrabaydı çünkü Yehudilik bir kabilenin adıdır yani e, İbrahim Aleyhisselam'ın çocukları ve torunlarına verilen bir lakaptır Yehudilik kelimesi yani dışarıdan geldi de onların peygamberi olduğu gibi bir anlayış yok kendi ailelerinden birisi onlara peygamber olduğu halde ona neler çektirdiler ne kadar zorluklar çıkardılar sanki iman ederek Musa aleyhisselama Musa aleyhisselamı zengin edeceklermiş gibi başına kalkmaya çalıştıkları bu mübarek surenin konuları arasında zikredilmektedir. Mübarek sure diyorum ama özellikle bu cüzü kastederek 9. cüzü kastederek E'raf suresinin de içinde bulunduğu bu cüzü kastederek söylüyorum. Aynı şekilde Musa Aleyhisselam'ın Firavun'la olan mücadelesi de bu cüzün konuları arasındadır. Daha sonra Musa Aleyhisselam'ın Firavun'la mücadeleden sonra bunalınca daralınca nasıl Rabbine sığındığını Allah'a sığınmanın en güzel cümlelerle anlatılmış örneklerini bu cüzde görüyoruz Bunlar hep bizim için ders Bunaldıkça Allah'a sarılmanın samimi bir şekilde ya Allah ey Rabbim demenin örnekleri var burada ve bu cüzde dikkat çeken konulardan birisi de yani bir kula, bir insana Allah'ın bir kitabı işte onlar için Tevrat'tı bu bizim için Kur'an-ı Kerim indirmesi tamam bu senin kitabındır denmesi, onun da tamam ben buna iman ettim demeyi yeterli bulmuyor bu ayetler kuvvetle sarıl sarıl sımsıkı tut kitabını diye mesaj veriyor. Buradaki sımsıkılık yani düşmesin diye bu şekilde bir tutuş manasında değil yani ruhunu hayatını düşünceni öfkarını buna bağla ticaretini siyasetini buna bağla evinde iş yerinde bu olsun manasında yoksa yani böyle tut demek için zincirle demek gerekirdi ve dikkat ediyoruz Musa aleyhisselamın kavmiyle olan mücadelesi, Firavun'la mücadelesi şiddetlenince kavmi de şiddetli işkenceler görmeye başlayınca nasıl Yahudileri yani İsrailoğullarını daha doğrusu nasıl Allah'a sığınmaya ve sabra yönlendirdiğini evlerini nasıl kendileri için sığınak haline getirmeleri gerektiğini anlatan ayetler de bu cüzün içerisinde bulunmaktadır Bu cüzdeki mübarek ayetlerden birisi de Allah'ın rahmetinin her şeyi kuşatmış büyük bir rahmet bulutu olarak insanlığın üzerinde durduğu anlatılmaktadır Bu mübarek cüzdeki konulardan birisi de yine Yahudilerin İsrail oğullarının konularından birisi olarak karşımıza çıkıyor. O da bir sahilde balık tutan, balık tutarak geçinen bir kavme Allahu Teala'nın yani her gün balık tutuyorsunuz. işte cumartesi günü tutmayın şeklinde bir emir verdiğin. Onların sabır imtihanına tabi tutulduklarını ama onların hileler yaparak Allah'a karşı hem müminler hem bunu Allah'ın emrettiğini biliyorlar her şeyi Allah'ın gördüğünü biliyorlar Allah'a karşı hileler yaparak bir şeyler yapmaya çalıştıklarını bu yüzden nasıl helak olduklarını bir kuru kısım insanların karşı durup Allah'a hile yapıyorsunuz biz bu toplumdan koptuk gittik bir daha sizinle beraber değiliz diyebildiklerini ama çok kimsenin demediğini isyancıları serbest bırakıp adeta onlara prim verdiklerini bu cüzde görüyoruz bu cüzün çok önemli bütün müminlere kıyamete kadar ders olacak konularından biri de allah Teala'nın çok büyük ilimler verdiği ve yüksek manevi derecelerle yücelttiği kullarından birisinin dünyevi bir menfaate bütün bu değerleri satıp bırakıp gittiğini ve helak olanlar arasında kaldığını anlatıyor Allahu Teala. Yani işte peygamberlik makamı değil ama ondan aşağıki derecelerden birisine gelmiş manevi olarak yükselmiş, yükselmiş. Bir sonrası peygamberlik. O derece yükselmiş ama ölürken Allahu Teala onun ölüm tarzını köpek gibi gitti ahirete. Köpek gibi gitti buyurarak köpek en necis hayvandır domuzdan sonra. Yani kötü manasında, iyi manasında değil. Necis olarak, pis olarak domuzdan sonraki en pis hayvan köpektir. allah Teala onu ona benzetiyor. Yani bulunduğu nokta uzayın derinliğiydi. Düştüğü yer bir çukur. Çukura düştü. Ve yani kafir olarak gitti allah Teala. Teala'ya. Bu da dünya tamahı yüzünden başına geldi onun. Aslında o yüksek makamlardaydı. Bu sebeple bu konu da bu 9. cüzün konuları arasındadır ve ümmeti Muhammed bunu okusun, kendine ders çıkarsın diye burada bulunmaktadır. Yine bu cüzde Allahu Teala'nın yaratması ile ilgili ilk zamanlara ait bilgiler var. Bu bilgilerde yani ilk defa Allahü Teala insanı ve diğer mahlukatı nasıl yarattığına dair bilgiler var bu bilgilerden de sadece Allah'a kulluk yapılır ha başkasına kulluk yapılmaz manası çıkarılmaktadır çıkarılması gerekmektedir Bu cüzdeki konulardan birisi Enfal suresinin başlamasıyla beraber Enfal suresi Bedir savaşına ait ayrıntıları anlatan Kur'an ayetleriyle doludur. O da 9. cüzde başlamakta, 10. cüzde bitmektedir. Allahu Teala Enfal'den konuşuluyor diye buyurduktan sonra Enfal yani savaş kazanımları, ganimetleri nasıl değerlendirileceği cevap vermeden önce onu bir daha 10. cüzde cevap vereceği şekilde Allahu Teala takvadan müminler arasındaki sorunlarda barışçıl tavırlar yapmaktan ve diğer Allah ile ilgili konulardan bahsetmekte böylece soru ganimetten başlıyor cevap takvadan ve müminlerin barışık olmalarından Allah'a imanın gereklerinden bahsediyor sonra da uzun uzun Bedir gazvesi ile ilgili ayetlerle bu cüz devam ediyor ve bitiyor Allahu Teala'dan kalplerimizi Kur'an'a açmasını Kur'an'ı dünya ve ahirette şefaatçimiz kılmasını bize kolay kılsın nasip etsin diye dua ediyorum Velhamdülillahi Rabbil alemin